لَوَنَا رَسُولُهِ النَّبِيُّ كَيْمٍ وَبِشْرَحْ لِي صَبْرِي وَيَسْتِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي آمين بحرنة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله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 Muhammedur Resulullah sadık ve Adil Emin Aziz Müminler Şerefli Müslümanlar Bundan önce Üzerinde durduğumuz Bir mevzuyu Biraz daha Bugünün bugünün yakıcı örnekleriyle biraz daha etraflıca izah etmeye çalışacağız. O da insan ve eşya arasındaki münasebetler ve İslam'ın bu mevzudaki hükümleri ve getirdiği itikadi neticeler. İnsan ve eşya Aziz müminler gerek insanın yerini gerekse eşyanın yerini insanın ve eşyanın Halik'i sahibi maliki mevlası olan Hazreti Allah Celle Celal'ü bildirir. Madem ki insan da, eşya da Allah'ın mahlukudur, o halde bunlara dair en cisabetli hükmü, en isabetli kararı, verme hakkı Allah'a aittir. Estaizu billah, Ela ya'lenü men halak, وَهُلَّ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ allah Teala kendi yarattıklarını herkesten daha fazla bilmez mi? ve <gülüyor> وَسَدَّقْنَا kendi yarattığını, kendi halk ettiğini elbette her şeyden ve herkesten daha çok ve daha mükemmel bilir. Bunun içindir ki İnsan hakkındaki hükümler, eşya hakkındaki hükümler Allah'tan gelirse izabetlidir. Allahu Teala'nın ortaya koyduğu şekilde olursa muteberdir. Allah'ın ahkamına dayanmayan, Allahu Azim işana dayanmayan bütün görüşler, kanaatler, felsefeler, fikirler en sonunda iflas etmeye mahkumdur. İflas etmeye mahkumdur. O halde aziz kardeşlerim biz insanı nasıl tanımalıyız? Biz eşyayı nasıl tanımalıyız? Daha doğru bir sual ile bize insanı ve eşyayı kim tanıtmalı? İnsanı ve eşyayı bize hangi kaynat tanıtmalı? Bize eşyayı Avrupalı filozoflar mı tanıtmalı? Yoksa eşyayı, insanı, kainatı bize Allahu Teala'nın terbiye edip insanlığı terbiye etsinler diye gönderdiği en son ve en mükemmel peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem mi tanıtmalı? İşte kavuşak noktamız burası. Dönemeç noktamız da burası. Biz eşyayı kimden tanımalıyız? Biz eşyayı kimden öğrenmeliyiz? İnsanı bize kim öğretmeli, İnsanı bize kim tanıtmalı? bütün felaketlerin kaynağı bu dönemek noktasındaki hatadan geliyor. Bu mevzudaki Kur'an'ın görüşünü söyledim. Yalnız bizim eğitim sistemlerimiz, eğitim sistemi, hepimizce bilinen bir eğitim sistemimiz var, iyi veya kötü. İlk okul, ortokul, lise, üniversite vesaire. Eğitim sistemimiz Kur'an'a, Hazreti Habibullah'a, tek kelimeyle İslam'a dayanmadığı için ortaya koyduğu bütün sonuçlar iflas etmiştir. Daha insanı anlatırken bizim okullarımız, mekteplerimiz Avrupalı kafirlerin ortaya koyduğu dünyanın en büyük yalanını sergilemiştir. İnsanın aslını, kaynağını, menbağını, atasını, ceddini götürüp götürüp bir hayvana, bir vahşi maymuna dayandırmışlardır eğitim sisteminde. Hatayı görüyor musunuz dalaleti? İnsanın aslı, etası, ceddi, atası bir hayvandır ki insana ben diyen maymundur. İnsan hayvandan meydana gelmiştir demek suretiyle bize insanı hayvan diye anlatmaya kalkışmıştır. Bu eğitim sistemi. Nereden başlıyor görüyor musunuz? Helseveden başlıyor, filozoflardan başlıyor, kafir mütefekkirlerden başlıyor. Ve sakat başlıyor, yanlış başlıyor, tehlikeli başlıyor. Bu başlangıç yanlışla, yanlışa dayandığı için, dayalete ve sapıklığa dayandığı için bu dayaletin üzerine bina edilen bütün mektepler en sonunda ifras etti. İfras etti. Yanlış üzerine kurulmuştu çünkü. Tarih kitaplarında İlk insanın vahşi olduğu anlatılıyordu mekteplerde. Vallahi yazayım. Hepimiz okuduk bunları. İlk insan malara kovuklarında vahşi, kıllı, tüylü, postlu, elinde taşlı, sopalı, vahşi canavar gibiydi ilk insan. Oradan medenileşti, yuvarlandı, düzeldi. Dünyanın en büyük yalanlarını okuttular bize mekteplerde. Neymiş efendim Avrupalı böyle düşünüyor ya ben böyle düşünmesem medeni olamam çardaş olamam diye bunu yaptılar. İlk insan vahşiydi onlara göre taş devri efendim cilalı taş devri demir devri tuş devri vallahi hepsi yalan bunların. Ama mektetleri de okuttular. Mektetler yalan üzerine kuruldu. Eğitim sistemlerimiz yalan üzerine kuruldu. Ortada iki hürriyeti var, ben söylüyorum. Bunları söylemeyeceksin, anlatmayacaksın, ey çalışı hoca, derlerse, de bu memlekette iki hürriyet olmadığını haykırırım. Söyleyeceğiz. Gelsinler, burada söylememizi istemiyorlarsa, erkekçe, televizyonun aynasına bizi buyur etsinler, ne kadar inilen site profesörü varsa, Toplasınlar, davullarla, kamyonlarla kitap getirsinler. Biz de Kur'an-ı Kerimden yettiğini ve Zeytuni ve alalım. Saatlerce 40 milyon insanın karşısında ilahiyi yapalım. Herkes yapacaklarsa İşin artık sapık tarafları bilinmesi lazım. Ya tıkandık be kardeşim. İşte tıkandık ya. Lektörün kapısında şambarma bekliyor. Tıkandık tıkandık. İflas bayrağını çekti her şey. Tükendi. Sepetin içinde panik diye bir şey kalmadı. Saklamaya ne harca? İflas etti kardeşim. Değiştir tedgahını. İnsanın aslı maymundur, hayvandır, ilk, isha, ilk insan vahşiydi, mağraba yaşıyordu, taş devri, cilalı, teş devri, orta çal, çal, çal, diye Avrupalı sahtekarların, kafirlerin görüşünü Lekret'te okutmaya kalkışırsan işte böyle silahlı, gülahlı, teşkertlerime göre. Önüne bakayım niye önleyemiyorsun? Niye geçemiyorsunuz? Söyler misiniz bana? Bunlar korkunç meseleler. Bunların çözümlenmesi lazım. Bunların artık erkekçe anlatılması ve anlaşılması lazım. Saklı bir şey kalmaması lazım. Dünya erek gibi atılıyor. Dünya kalbu gibi eleniyor kardeşim. Kapalı rejimler çöküyor. Diktatörlükler batıyor. Dünya bir arayış içinde. Dünya insana en uygun nizamı arıyor. 20. asır bitti, 21. asır geliyor. yüzünün doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün insanlık rahmet arıyor. Rahmet Enlil Alemin'i arıyor. Muhammed Mustafa'yı arıyor. Ey insanlar! Dünya bir ateş cehenneline döndü. Dünyada insan namına bir şey kalmadı. Demokrasi yalanlarıyla zulümler işleniyor, tezgahlanıyor. Yeryüzünde insan diye bir şey kalmadı. İnsanın yerini eşya aldı, makine aldı ve medeniyet, insan medeniyeti değil, eşya medeniyeti haline geldi. Makina medeniyeti, motor medeniyeti, eşya medeniyeti ve bütünüyle insanın manevi mukaddes değerlerinin unutulduğu ve inkar edildiği kötsüz bir medeniyet peydalandı. İnsanı yanlış anlatıyorlardı ve halen de o yanlışa devam ediyorlar ve bizde de mekteplerde bu yanlışlar okutulduğu için Kur'an öyle söylemiyor. Kur'an bütün bu görüşleri reddediyor de buyuruyor ki ilk insan lakad insane, insana kini ahzani takvim ben ilk insanı öyle vahşi ebendim puslu, pislik, şunuhlu değil ilk insanı en kemmel ahzani takvim yaratılışın en güzel şekli içinde ilk insanı Sevdim, seçtim, medeni bir insan, tamil bir insan halinde insanın aslını bir peygamber olan Hz. Adem olarak yarattım diyor. Maymun tren yok, görüyor musunuz? Bizim eğitim sistemimiz vallahi billahi Kur'an'ın dışında meydana gelmiştir. Yetişen bütün çocuklarımız Kur'ansız yetişmiştir. Yetişen amir, memur, bütün aydın dedikleri kadro, okumuşlar kadrosu Kur'an'ın dışında tezgahlanmıştır. Ne bekliyorsunuz bunlardan? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Elbet bunlar yıkacaklar, hayvanlığın icabını yerine getirecekler. Asılları hayvan demediniz mi bunlara? Hayvan anayı babayı tanır mı? Hayvan ecdadını, tarihini, millet memleketini tanır mı? Hayvan mektep, redrese tanır mı? İşte bugün nesil hayvanlığın icabını icra ediyor. Ne için Böyle okutmadınız mı siz? Güney ilim yapacağım diye çıkıp ey gençler Kur'an'ın ilk insan Adem'dir dediğine inanmayın. O Muhammed'in yalanıdır. İlk insan diye bir şey yok. İnsanın aslı maymundur. De ne Bunlar bugün yükseliyor. Kanayan bir yara gibi, çıban gibi patlıyor. O eğitimin infilak etmesidir bu bir Evet. İşte bu eğitim sistemiyle Nesil namına, gençlik namına bir şey kalmadı. Şimdi de bizi parçalamaya, yutmaya, yıkmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Koskoca tarihin en büyük milletini sahneyi tarihten silmeye çalışıyorlar. Şu memleketin haline bak. Tasur-i zişanımız aleyhisselatü vesselam efendimiz, Aynen şöyle haber veriyor. İsrarla ve dikkatle dinlemenizi istirham edeceğim. Resulü Zehanımız buyuruyor ki Ebu Davud'un meşhur kitabesinden altı hadis kitabından Ebu Davud'un kitabında Kitabul Melahim bölümünde aynen hadis şerifi almış. Resulü Zehanımız diyor ki يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل وليرفعنا الله من صدور عدوكم المهبة إنكم وَلَيَكْزِدَنَّ اللّٰهُ ف۪ي بِكُلُوبِكُمُ الْوَهَمِ فَقَالَ فَاِلْ وَمَا الْوَهَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ سُبْبُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَكُ الْمَذِ Sadaka Rasulullah. Rasulümüz Efendimiz buyurmuşlar ki yakın bir zaman yuşıkı çok yakın bir zaman ifade ediyor. Ef'ali mukarebeden yakında bir zaman gelecek. Yakın bir zaman görüyorum diyor Resulullah. Ta o günden bugünü. Nur-u nübüvvetle, zıya-yı asırların arasından bakıyor. Bir çerçeve gibi zamanımızı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam aynen görüyor. nur nübüvvetle bir projektör nasıl ki, 500 metre mesafedeki bir göceyi gösteriyor. Rasûl-i zişanımız da müdüvvet projektörüyle asırların üzerindeki hadisatı görüyor ve haber veriyor. Yakında bir zaman gelecek. El bir takım milletler, bir takım ümmetler olacak. En teda'a bu ümmetler, bu milletler, kavimler, sizin üzerinize ümmeti Muhammed'in diyen Müslümanların üzerine öyle çullanacaklar, öyle hücum edecekler ki, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, müntiller, efendim sosyalistler, komünistler, şunlar, bunlar, Müslümanların üzerine öyle hücum, öyle hücum edecekler ki bir Resulullah. Kema teda'l-eferetü Günlerden beri aç kalmış insanlar Nasıl bir sofraya, nasıl bir yemek çanağına hızla hücum ederlerse Sizin de başınıza vallahi böyle içtirecekler Resulullah. Günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir yemek kanalına, nasıl bir sofraya hüzünle dermişte. Hani şimdi yal dağıtıyor bazı yerlerde, birkaç ben gördüm, yağ dağıtıyorlar. Stok etmiş birkaç melun aşağılıkta yakalamışlar. Edendim bazı meydanlarda belediye zabıtası yağ dağıtıyor. O vatandaşlar, o sekinler zavallılar. O yahu kapışmak için nasıl hüdüle diyorlar? Vahşi köpekler gibi. Resulü Zişanımız öyle buyuruyor. Aynen vahşi köpekler gibi aç kalmış hayvanlar nasıl kemiklere, nasıl yemeklere hücum ederlerse bir takım Hristiyan milletler, devletler, kafirlerde sizi üzerinize vallahi kullanacaklar. Hadi aynen bu gidiyor. Âmenna ve saddatna ya Rasulallah. Ya Rasulallah, günümüzü gördün haber verdin. Bir şifa ya Rasulallah, bir deva ya Rasulallah. yeter yeter ya Rasulallah. ufukta güneş bekler gibi bekliyoruz. Vel fecri ve reyalin açlı hürmetine ya Resulallah. Yeter, sevdimizi söyledin, sermanınızı Allah katından gönderler Resulallah. Bizim tepenize üşüşmüşler. Bir taraftan biz kapitalist Amerika, bir taraftan pis komünist Rusya, bir taraftan Avrupa, bir taraftan AET, bir taraftan İMD. E. Me'cuc ve me herifler, ünnep Muhammed namına yüzünde bir şey bırakmak istemiyorlar ya Resulallah'a. <Gülüyor> Tefemize üşüşmüşler, kanımızı sömürmek istiyorlar, nefsimizi imhar ettiler. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar, Müslümanların kadınları mıdır diye ...sabahlara kadar korkulu illa görüyoruz... ...Kâ Resulallah... <Gülüyor> ...bu mekteplerde insan çıkmadı... ...bu mekteplerde nesil yetişmedi yavrularımızı ve çocuklarımızı korkunç inkar bekliyor. Cehenneme odun yetişiyorlar, isyankar yetişiyorlar. Ya Rasulallah, rahmetellil aleminsin, unazan hürmetine sizin şifamızı gönder ya Habiballah. <Gülüyor> Millet ne hale geldi, memleket ne hale geldi, nefil insan, ne hale geldi, nasıl bir memleket peydahlandı, şaşırıyorum, çıldırıyorum, sabahlara kadar uykusuz, salgın bir dünya yaşıyorum. Biz böyle mi olacaktık? Biz Kur'an'ın muhatapları, biz Resulullah'ın tedarileri böyle başıboş, böyle bu şekilde durgun, bu şekilde solgun, bu şekilde perişan mı kalacaktık? bir örümcek kadar olamayacak mıydık? Örümcekti Allahu Teala kitabında buyurmuş اِنَّ اَلْهَنَا الْبِيُوتِ لَدَيْكِ الْاَنْكَبُوتِ Evlerin en zayıfı evlerin en perişanı en ehveni en zayıfı örümceklerin yaptığı ağlar ve evlerdedir diyor u Alemin fakat hayır bir örümcek bile Allah'ın emrine girdiği zaman ne muazzam bir potansiyel taşımaktadır. Bilmiyor musunuz? Allah'ın Resulü Mekke kafirlerinin zulmünden çıkıp Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman Allah buna müsaade ettiği zaman Selir Dağı'nda bir mağaraya sığınmadılar mı? Bir mağara Sevil mağarası Yanında Hazreti Ebubekir Sıddık vardı Mağarada Resul-ü Ebubekir Sıddık'ın dizinde biraz uyumuş kalmıştı O korkunç dağlarda ayaklarının altına çakıllar bata bata Allah'ın Resulü perişan hale gelmişti. Ebu Bekir'in dizi üzerinde mağaranın içinde biraz uyumuş muydu ne? Sessiz bekliyordu Allah'ın Resulü. Mağaranın içerisinden çeşit çeşit akrepler çıkmaya başladı. Ebu Bekir Sıddık sırtındaki hırkayı parça parça ederek o mağaradan çıkan deliklere, akrep deliklerine tıkaç tıkaç her tarafı tıkmış, Resulullah'a hiçbir eza ve cefa gelmesin diye sırtını feda etmişti. Artık bir şey kalmamıştı. Bir delik kalmıştı ki, oraya bezle parça bulamamış, ayağının baş parmağını o deliğe tıkamış tefletiyordu. Oradan bir akrep çıkıp, Ebu Bekir Sıddık'ın parmağını korkunç ısırmıştı. Ebu Bekir Sıddık kıpırdamıyordu. Allah Resulü rahatsız olmasın, uyusun dinlensin diye kıpırdamadan bekliyordu. Fakat akıret ne kadar da sokmuştu. Allah imtihan ediyordu. Allah imtihana çekiyordu. <gülüyor> Öyle bir an geldi ki, o avunun, o zehrin ızdırabıyla Ebu Bekir'i, Sıddık'ın gözleri yaş doldu. Göz yaşıyla doldu ve damla damla düşmeye başladı. Damlalardan birisi Resulullah'ın mukaddes yanağına düşünce Resul-i Zişan uyandı kalktı. Ne oluyor ya Ebu Bekir? Ne oluyor? Hiçbir şey ya Resulullah, hiçbir şey ya Resulullah diyordu. Hayır bir şey var ki ağlıyorsun. Ya Resulallah bir akrep ısırdı galiba. Mahzun olmayın. Fidake edi ve ümmi ya Resulallah. Bırak annem babam her şeyin sana feda olsun ya Rasulallah. Geçten kal sen alemden rahmet diyordu. Bizim onlar sırtındaki son hırkayı, sırtındaki son elbiseyi de Muhammed'e feda etmişlerdi. Ey Müslümanlar! Siz neyinizi, hangi şeyinizi Allah yoluna zeda Nereye gidiyorsunuz? Hangi davranın sahibisiniz? Neyinizle, ne kerametle Ramazan'ı bekliyorsunuz? Neyden 1400. Hicri Zene'yi bekliyorsunuz? Hicret etmeye razı mısınız? Eşyanızdan vazgeçmeye razı mısınız? Varlığınızdan vazgeçmeye razı mısınız? Ya Rabbi, Müslüman zenginler hala Çamlıca tepelerinde, hala kafirler gibi deniz kıyılarında yazlık inşa ediyorlar, kışlık inşa ediyorlar. Yazlık evler, kışlık evler, kadın nerede kalacağını, kadın nerede kalacağını araştırıyor da, Arasat meydanında, mahşey meydanında nerede kalacağını düşünüyorlar Ya Resulallah! Nerede kalacaksınız mahşerde? Ey milyonlarını yazlık yaptıranlar! Ey yazın ayrı yerde, kışın ayrı yerde Yahudi'yle ilgili yaşayanlar! Siz, ey Muhammed'in medesini! Nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Bizi kapışmak istiyorlar, bizi parçalamak istiyorlar, mesinleri birbirine düşman ettiler. Koskoca millet meclisi... ...birbirine düşman oldu. Bir milletvekili öbürüne... ...öbürü diğerine... ...korkunç küsürlerle... ...düşman gibi saldırıyorlar. İçimizden yıktılar bizi. Evvela imanımızı yıktılar... ...sonra da insanımızı yıktılar. Neslimizi yıktılar. Bütün şahsiyetimizi yıktılar. Dünya milletleri arasında bizi bilenci durumuna düşürdüler biz böyle bir millet miydik biz böyle perişan mıydık biz böyle naçar mıydık biz böyle kafana sıkışmış gibi miydik bütün yollara çıktı inna te tahna leke tethah etham ayeti bize gelmişti bize acae nasrullahi vel tethah ayeti biz müslümanlara gelmişti böyle çıkanıp kalacak mıydık tabi yeter, kalacak mıydı? Hayır. Kardeşlerim hayır. Mutlaka İslam'a varlığımızı feda etmek zorundayız. Ebu Bekir Sıddık ki her şeyini feda etti. Sıddıkı makamına yükseldi. Onun şefası, onun sayesi, onun gölgesi o yolda gidenlerin üzerinde olacak. Derken ayak sesleri işitilmeye başladı ayak sesleri geliyordu mağaranın kapısında Ebu Bekir Sıddık'ı müthiş bir korku aldı kendinden korkmuyordu vallahi ve Resulullah terbeledi terbeledi örüncek ağ yapmıştı sanki buradan içeriye 10 senedir 15 senedir kimse girip çıkamıştı Perdelemişti. Rasulü zişanımızı Hazreti Allah Celle Celaluhu örümcek ağıyla muhafaza etmişti. Bir örümcek, en zayıf denilen bir örümcek Habibullah'a terbedarlık etmişti. Habibullah'ın kapısında muhafız gibi bekliyordu. Allah'ın Rasulünü koruyor, pektirik ediyordu. Sen ey Müslüman, bunca varlıkların sahibisin, her türlü imcana maliksin... Bir örümcek kadar olamayacak mısın? Hadi bunları muhafaza ezemeyecek misin? Bir hayvan kadar olamayacak mısın? Bir örümcek kadar haysiyetin yok mu senin? Muhammed Mustafa'nın kapısında beklemeyecek misin? Onun kapısında bir örümcek kadar kıymetin kalmayacak mı? Hep şehvetin kapısında mısın? Hep menferatin kapısında mısın? hep şöhretin, hep kapısında mı bekliyorsun? Kapı kulu musun? Uşak mısın dünyaya? Uşak mısın eşyaya? Allahu azim şan İmmi ca'ilun fi ardı halife Ben bu insanı yüzünde, benim dinimi, benim davamı sırtında taşısın diye eşyadan ve kainattan daha büyük halife yarattın bir genel bu akım. Benim davamı sırtında taşısın. Geride bırakıp gideceği dünyayı eşyayı hamal gibi, merkezler gibi dünyayı taşımasın. İslam'ı taşıyın sırtınızda. Allah'ın davasını taşıyın. Geriye bıraktığınız mallarla sırtınızı yara etmeyin. Düzünüzü kör etmeyin. Kirletmeyin hayatınızı. Hazreti Mevlana'yı dinleyelim. KADDESELLAHU SIRRAHU Aziz. Büyük diyor ki Ey Habibullah'ın davasını değil de sadece dünyayı sadece eşyayı sırtında taşıyan gafil yılanlar kış geldiği zaman deliklerine deliklerine, çukurlarına çekilirler ve bahara kadar o delikte uykuya yatarlar. Bütün yılanlar uyuşurlar diyor Efendim Mevlana. Bütün yılanlar uyuşur. Çukurda, delikte öyle bekler. De. Bahar gelince toprak ısınınca, karlar buzlar eriyince yavaş yavaş yılanlar da deliklerinde uyanmaya kalkmaya, kıyama hazırlanırlar. O delikten çıkıp dünyaya açılırken bir inkılama, bir değişikliğe uğrarlar diyor Mevlam'a. Bir değişiklik olur, tebedülat olur. Nedir o? Geçen seneden sırtında kalan o pul pul kıymetli kıymetli değerli mi değerli o yılan derisi, yılanın gönleri, yılanın kostu, yılanın derisi o delikten çıkarken aynen delikte kalır derisi yenilenir tabiata çığırken çıkmak olarak çıkar diyor Mevla'nın o harika o pul pul yılan derisi delikte kalır çukurda kalır İbret almaz mısın diyor ey zenginim diyen Müslüman ey Allah'ın ey Resulullah'ın davasına malını ve mülkünü insan sen de dünyadan çıkıp ...tabutun içine girerken... ...mezarın içine girerken... ...toprağın altına giderken... ...o kıymetli eşyaların... ...hanların, hamamların... ...senetlerin, sepetlerin... ...hülgünyetlerin... ...her şeyin, her şeyin... ...tıpkı delikte kalan yılanın gömleği gibi... ...hepsi dünyada kalacak... ...en çiftlik olarak... ...toprağın altına getirecek misin, diyor. Kalmayacak mı burada? Yılanın gömleği gibi... Evin dünyada, eşya dünyada, malın mülkün dünyada kalmayacak mı? Hiçbir şey götürmeye kâdilik. Bu Müslümanlar niçin düşünmez? Neden bu Müslümanları, Resulullah'ın kapısında beklemekten vazgetiren, bir örümcek kadar olamamış olan, bir örümcek kadar şahsiyeti olmayan Müslümanlar, bir ölümcek kadar Resulullah'a kolunu ve kenabını hatırlayan insanlar uyanmazlar mı? kendilerine gelmezler mi? <gülüyor> dünya bu kadar bizi mahvetmemeliydi eşya bu kadar bizi bağlamamalıydı dünyaya bu kadar bu kadar sevdalı olmamalıydık dünyaya bu kadar şeytan gibi bağlanmamalıydık Resul-i devam ediyor işte size düşman unsurlar kafir milletler Hristiyan ve Yahudi milletler aç köpekler gibi sizin üzerinize müthiş saldıracaklar kullanacaklar, üzerinize adanacaklar aman yarabbim oradaki sahabeden birisi aynen şöyle sordu o gün Müslümanlar, bizler Müslümanlar çok az olacağımız için mi? Az mı olacağız? Kafirler çok çok olacaklar. Biz az mı olacağız ki? Azınlıkta mı kalacağız ki? Üzerimize böyle kullanacaklar Soruyor. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiniz buyurdu ki ben hayır bir hekiz hayır en tüm yelme izin kesir siz o zaman çok çok olacaksınız milyonlarca Müslüman olacak bugün yeryüzünde 800 milyon Müslüman var hepsi etiylekine hayat yaşıyor emperyalist kafir devletler sömürüyor Müslümanları Suriye'nin başında kafir bir devlet var ...hafız etat namında... ...Allahsız bir dürtü var... ...Suriye'deki Müslümanları... ...ergin kursuna diziyor. Irak Müslümanlarının... ...Iraklı Müslümanların başında... Mustafa kayısı şahsız ...bir kafir devlet var... ...oranın Müslümanlarını zindanlara donduruyor. Mısır'ın başında... ...modern bir kiravun var... ...dimsiz... İnsil en verpedatnamında çatır ya da mır, Müslümanlara kan pusuluyor. Elden her taraf, her taraf İslam alemini çokluk içinde ama yokluk nonda veriyor. Ve Avrupalılar, Amerikalılar, ...Komünistler... ...Siyonistler... her taraftan. Müslümanların petrollerini kapışıyorlar. Müslümanların kavuşuklarına kapışıyorlar. Müslümanların madenlerini, Müslümanların insanlarını düşünebiliyor musunuz? Biz Müslüman insanlar olarak kendi memleketimizde öz Anadolu çocuklarını, öz Anadolu'nun insanlarını çalıştıramadık, onlara fabrika yapamadık, onlara ezgah veremedik, onlara iş ve iş imkanı sağlayamadık. ...bizim 30 yaşındaki canlı kanlı işçilerimizi kafir Avrupa kapıştı. Bugün 2 milyon Anadolu oyladı Avrupa'nın kuvvetleri denizliyorlar. Kapıştılar insanlarımızı. Kapıştılar çocuklarımızı. Şimdi de yer altındaki teşkilatlar... ...bir takım baş harflerinin geriye gelmesiyle ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü yer altı örgütleri gülünen NGG'de, ABGG'de gibi türlü şeytani metotlarla yerin altında kurulan teşkilatlar, senin çocuğunu, benim çocuğunu, memleket evladını kapıştı, kapıştı, meslimizi elimizden aldılar, götürüyorlar. Her gün birisini vuruyorlar, her gün birisini öldürüyorlar, vay zavallı milletin, sen böyle içinden mi yıkılacaktın? Yetiştirdiğin çocukları sokaklarla kurşunlatacak mıydın sen? Nesline sahip olmayacak mıydın? Öz yavrunu koruyamayacak mıydın? Böyle aciz mi kalacaktın? Böyle sahiptir mi kalacaktın? 21. asma gelken bu millet sahiptir mi kalacaktı ya razı Kavgalar kendi içinden çökecek miydi? Köşe bucak, hürriyetimiz ve zürriyetimiz yok hadi derinize alınacak mıydı ya Resulallah? Kan ağlıyor insanın göğüsü, yüreği, iç dünyası, kanayan bir yara gibi her Müslümanı derinden düşündürmesi, evinde Müslümanın hümbül hümbül ağlaması lazım. Eşyanı sizi kurtaramayacak, ülkünüz sizi kurtaramayacak, hiçbir temet ve kurtaramayacaktır kim geçici mülkiyetine aldanıyorsa, bilsin ki hiçbir kıymeti kalmayacaktır. O gün çok olacaksınız fakat وَلَا كِنَّكُمْ وَلَا <كِنْسِحْ> Müminler, Müslümanlar ke كَغُسَاءِ السَّيْرِ Sanki bir sel geliyor da sel sel. Yağmurlar yağdıktan sonra seller akmaz mı? O akan selin önüne katıp götürdüğü çöpleri gibi çöp çöp, çöplük gibi vallahi kıymetiz Resulullah. O selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi çöplük gibi olacaktınız. Şahsiyetiniz olmayacak. Kafirler sizden korkmayacak. Çünkü onların seline katıldınız. Çünkü onların hayatına benzediniz. Çünkü kızımız, karımız onlara benzedi. Çünkü eğitim sistemimiz onlara benzedi. Çünkü kaldırımınız, sokak sokağınız çok benzedi. Bugün bizim caddelerimizden çatır Avrupa'nın eller atıyor. İstanbul'un sokaklarında abdestsiz kimse dolaşmazken bugün sokakta dolaşan gençlerin yüzde doksanı cümük dolaşıyor. Cümük dolaşıyor ya Rabbi. Gel geldi. Yıkıldın ömrüken. Benim İstanbul'um, ecdadımın kan vererek aldığı İstanbul, şehitlerimin can vererek aldığı İstanbul'da sırtına kadar soyunup dolaşan sakınlık mı nedir? Binlerce yüz binlerce kadın, sokak sokak şehvet panayırına, Allah panayırına çelikler benim dünyamı. Sel önüne düşmüş giden çöplük gibi sanki hadiseler bizi sürüklüyüp götürüyor. Kimse dur diyemiyor. Kimse ne oluyor diyemiyor. Nesillerimiz sürükleniyor. İnsanımız sürükleniyor. Kadınımız, kısım kızımız bir katilge gibi sürüklülüp ditletilir. İslam ahkamına göre bir Müslümanın kızı bir Müslümanın kızı işitiyor musunuz Müslümanlar? Bir Müslümanın kızı vallahi sırtını, karnını, göbeğini, dil kapağından yukarıda kalan atış aralarını kaldırığını at vallahi öz babasına gösteremez. Öz babasına hiçbir Müslümanın kızı sırtını gösteremez. Bir baba şıklık olarak kızının sırtına bakarsa, kızının balgırına bakarsa Allah'ı iltina etmiş İslam budur. Ama hocam sen böyle seviyorsun ama sokaklarda görmüyor musun? Sırtına kadar soyunmuş binlerce kadın hayvani bir iştahla sokak sokak sürünü dolaşıyor. Benim bu milletimi bu hale getirenler hesap verecek. Ah, benim milletimin namusunu kaldırımlara dökenler. Ah, benim ihtez ve haya damarlarımı adeta bumbar duman edip yok edenler. Ah, benim neslimi hayasız ve iffetsiz vahşi bir iştah avrat pazarlarına, müşteri haline getirenler. sokaklarda Sırtına kadar soyunup dolaşanlar, acaba sokakları ne zannediyorlar? Bir Müslüman hanımefendi sırtını, karnını, hatta bütün vücudunu ancak ancak nikahlısına gösterebilir, ancak kocasına gösterebilir, ancak helalına gösterebilir, efendisine gösterebilir. Bir kadın, bir Müslüman kadın Sırtını, göğsünü Haf buyurun memesini Dış kapağından yukarısını Vallahi babasına Gösteremez Ne demek oluyor bu Demektir ki bu sırtına kadar soyunan Kadınlar sokaklarda Gibi erkekleri Kendi kocaları zannediyorlar Böyle şey olmaz Bu akışı Durdurmak lazım Bir sürü senin önüne katıp getirdiği çöpler gibi olmayın durdurun fımsıkı durun sürüklenmeyin Avrupa'nın önünde sürüklenmeyin emperyalizmin katolikası önünde yok olmayın yıkılmayın Şerif geliyor hazırlanın fımsıkı hazırlanın bu akışa dur bu senin önünde çöp olmaya Allah Resulü öyle buyuruyor وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءُمْ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Sanki sillerin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olacaksınız. Çöplük gibi olacaksınız. Avrupa burnunuzu silip size çöplere geldiği gibi sizi atacaktır Rasulullah. Bakın. İşçimizi hamal gibi kullanıyorlar. Gençliğimizi memleketi yıkmak için kullanıyorlar. Ajanlar, ajanslar, casuslar, iç ve dış teşkilatlar bütünüyle bizi çöplük gibi kokuşturmaya ve yok etmeye hazırlanıyorlar. Böyle çöplük haline geleceksiniz diyor Resulullah. Aman yarın. Böyle basit olacaksınız, hafif olacaksınız. Şahsiyetiniz olmayacak, karakteriniz kalmayacak. Kızınız, karınız böyle maymun Avrupalılar gibi Ağzını, burnunu, gözünü, kaşını gömtacak, dilalayacak, Maskıra sümperi haline gelecek. Röp <gülüyor> olacaksın. Eşya gibi olacaksınız Resulullah. Eşya. Mevzu oradan başladı ya. Eşya demektir çölçe. Böyle olmakla da kalmayacak. İslami talabetimiz ve cesaretimiz kalmayacak. Yabancıya üzereceksiniz. Yabancılaşacaksınız. Allah Resulünden o kadar uzaklaşacaksınız ki kalbinizi dünya menfati ve muhabbeti ne işler edecekti? وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَةِ Sizin düşmanlarınız artık sizden korkmayacak. İçinizi öyle bir anlayacaklar ki dış ajanlar, iç ajanlar içinize öyle vakıf olacaklar ki karınızı, kızınızı öyle bozacaklar ki mesillerinizle zürriyetinizi Artık düşman milletler, düşman devletler, düşman unsurlar siz de hiç korkmayacaklar Resulullah. Mehabetiniz kalmayacak. Mehabet heydet demektir. Heydet. Ne bir görünüş kalmayacak. Siz de onlar gibi olacaksınız. Onlar gibi olursanız sizden korkmazlar ki onlar. Benim eşdadımdan ödü kopuyordu Avrupa, Şimdi bizden niye korkmuyorlar? E biz onlar gibi olduk, onlar bizden, biz onlar, daha korkar mı onlar? Onlar daha bizden korkarlar mı? Ayak avcettiler bizi, kendilerine benzettiler işte, kendiler gibi eşya haline getirdiler bizi, boy aladılar, cil aladılar, döktüler bizi, veslimizi maymun ettiler, hayvan ettiler, daha bizden niçin korksunlar? Bak Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, Resulü Cişanımız öyle ifade, لَيَنْ دِعَنِّ اللّٰهُ Allah çekip alacak sizden. مِنْ سُدُورِ عَدُونِكُمْ Düşmanlarınızın göğsünden, yüreklerinden size karşı olan korkularını alacak ve sizden korkmayacaklar. Sizden hiç korkmayacaklar. Siz, sizden bahsedilince canım zaten memleket harç kalmış, 70 senede muhtaç olmuş Türkiye'yi bir noktada yukarı diyecekler bak o hale gelmişti e bizden niçin korksunlar bizim iki milyon vatan evladımızı handal gibi çalıştırıyorlar niye bizden korksunlar işimizi biliyorlar halimizi biliyorlar okullarımızı biliyorlar profesörümüzü tanıyorlar. eşyayı bizini hale getirmişler niye bizden korksunlar biz de onlar gibi baldır bacakta yaşıyoruz. biz de onlar gibi denizlere hayvan gibi giriyoruz evet yok hayal yok namus yok daha bizden niçin korksun Avrupa Dönü bileniyoruz, para bileniyoruz, seni bileniyoruz, derdini bileniyoruz. Bizden Avrupa ne için korksun? Bizden korkar mı Avrupa ya? Bizden korkar mı Avrupa? Kalmadı işte. Daha ne olacak? Düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi çekip alacak. Sizden artık korkmayacaklar. Ve le yakisipennallahu ve le فِي قُلُوبِكُنُ الْوَحَنِ Ve Allah sizin de kalplerinize vehen verecek. Vehen, vehen. Vav, hey, yum. El-vehmi, el-vehmi. Sizin kalbinize Cenab-ı Hak vehen koyacak. Vehen. Tekâle kâil sahabeden birisi soruyor. وَمَا الْوَحَنِ Ya Resulallah. Bu kalplerinize vehen konacak diyorsunuz. Bu rehen nedir ya Resulullah? Kâle Resulullah, Efendimiz buyuruyor ki şubb bu dünya ve kerâhi etilmen, dünyayı töleceksiniz, ölmemek için aşağılıklı hale geleceksiniz.'' Ölümden korkacaksınız, aman ölmeyeyim de, aman hayatıma bir şey olmasın da, Aman dükkanıma, aman tezgahıma, aman hafartımanıma, aman eşyama, maddeme menfaatına bir şey olmasın da namusun gitsin gelecek. Bu hale gelecektim. Açıkça haber verdi, iftar etti Resulullah. Hüppü dünya, dünya eşyasını çok sevecektim kalbinizde Allah'a mahabbet yerine eşyaya mahabbet olacak kalbinizde aman ya Rabbi eşya sevgisi madde ve menfaat sevgisi kalbinizi işgal edecek Allah'a yer kalmayacak kalbinizde ve tabii mah olacaksınız ve tabi ölümden korkacaksınız Allah yoluna bir şey vermeyince her şeyiniz geride kalacak Eyvah, bu ölürsem apartmanım, eşyan, dünya malım, mülküm ne olacak diye o dünyanıza sarılacaksınız da ölmemek için kim Kimseye kalmasın diyeceksiniz. Ve böyle bir kanun da yok. Herkes gidecek, herkes çekilecek, herkes kalkacak gidecek. Haklı Allah aşkına şu ayeti piştanlarınızla emanet ediyorum. Şu ayeti kelimesi. El-Ahzab suresi 16. ayet Ahzab Ahzab suresi 16. ayet Rabbül Alemin dehşetle haber veriyor Kull Söyle Muhammed-i Safam Aleyhisselatü'l-i Safam Resulüm söyle ki لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُوا اِنْفَرَيْكِ مِنَ Eğer ölümden firar etmek her ertim yani firar ediyorsunuz, ölmemek, ölmek istemiyorsunuz, ölümden kaçıyorsunuz, ölümden kaçıyorsunuz, ölümden, aman ölmeyin diyorsunuz, çok yaşayın, çok yaşayın, ölümden kaçıyorsunuz. Vallahi diyor Cenab-ı ne kadar kaçarsanız kaçın, لَنْ يَنْفَاءُمُ الْفِرَارُ Firarınız, ölümden kaçmanız size hiçbir fayda vermeyecek faydası yok bu kaçışın. Eşyanıza sarılıp da ölümden kaçmak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lennem takım, size menfaat Sizi kurtaramayacak. Evin katli yahut öldürülmekten öldürülmekten korkmanız ve kaçmanız size hiçbir menfaat vermeyecek. Ve izen o halde siz la tumette'une illa kalilâ siz dünyadan çok az istifade edeceksiniz. Dünya size yar olmayacak. Dünya size dost olmayacak. Vallahi dünyanın sizi kabir çukurunda yalnız bırakacak. Tek başında gideceksiniz. Eşiniz, dostunuz, eviniz, barkınız, dostunuz vallahi dışarıda kalacak mezara tek başınıza sıkkak gideceksiniz. Ben yinti arkumun Size firarınız, kaçışımız, ölmek istemeyişiniz size faydalanı İşte kanun kardeşim. İşte Allah'ın emri ayeti. Mesele böyle büyüleniyor ve mesele İslam'ın anlattığı gibi özürleniyor. Geliniz yaklaşan Ramazan-ı bizi intibara bizi İslam'ı anlamaya intikale sevk ettin. Geliniz, geliniz kardeşlerim müthiş bir karar verelim. Her şeyimizi İslam'a vermedikçe hiçbir şeyimizi kurtulamayacağını anlayalım. sahabe gibi. Bu karara varmak için çok büyük bir fırsat geliyor. Ramazan geliyor. Ramazanda Allah'ın izniyle ...şu ineyim, ineyim inleyeceğiz inşallah. <Gülüyor> Ama Zana şerifte bütün meselelerimizi... ...bulutlardan dökülen yağmur damaları gibi... ...denkisi konular burada inşallah. <Gülüyor> Kimse bize... ...kanunlar dairesinde... ...nizamlar ölçüsünde... ...memleketimizin insanlarını anarşiye... ...huzursuzluğa tahrik etmeden, kışkırtmadan... ...bir memur gibi... Allah'ın bir memuru gibi burada inşaallah daha rahat konuşacağım. Biz bu dava destek olacaksınız. Bu çalışmalarımıza kimse mani olamayacak Allah'ın lütuyla. Biz kanunlar dairesinde hareket ediyoruz. Bizim hamarş ile, buhranla, bunalımla, onun bunun partisiyle, şuyla, buyla bir ilgimiz olmayacak. Hazretten ve hakikaten Yalnız Kur'an'ı da size anlatacağım Bir Siz de bu Kur'an'a mutlaka destek <gülüyor> Ramazan boyu Toplaşacağız Ramazan boyu Çığ gibi büyüyeseyiz Ramazan boyu Sokaklara ve kaddelere Sığ güleceğiz inşallah <gülüyor> Toplaşın Müslümanlar Korklaşın Müslümanlar, sohlaşın Müslümanlar, bilmesin Müslümanlar, anlaşın Müslümanlar. Bütünleşin, kaynaşın, terleş olun, dost olun, önceki sarılın Allah'a. Zafer Müslümanlarındır, hakimiyet İslam'ındır. Allah Orta Doğu'yu İslam'a muhtum edilir inşallah. Yerinizin İslamın olacak. Allah'ın davası dalip gelecek. Ketab Allahu ve Eliden elermsini Allah ve Onun Rasulü Yer yüzüne Allah'ı hakim olacak. O boyu bütün bütün seferler olacağız. Sarhoşları tutuk tutuk cehenneye getireceğiz. Günahkarları tutuk tutuk buraya getireceğiz. Çekeceğiz, çekeceğiz, bir mıknatıs gibi, Rahman ve Rahim'e sığınacağız, bir şefkat unsuru gibi, bir kavim gibi, bir rahmet gibi etrafımızı saracağız, günahkarları, asileri, mücdinleri, kucaklayıp, kucaklayıp, şu Allah'ın eline getireceğiz, çalışın, çalışalım, çalışmalıyız, kol kola el ele gül gönüle, hacı terbişlerin, durmayınız, Allah bizim mühimimizdir. Resulullah ebedi resulümüz ve lahtarımızdır gitsin. Ya Rabbi günahlarımızı at Ya Rabbi kusurlarımızı mağsırat eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız bizi Ya Rabbi el açıyoruz. Elimizden tut. Ya Rabbi. ya Rabbi uzak yakın demeyiz. ...tatil istirahat demeyip... ...kadınıyla erkeğiyle... ...yüzde doksan dokuzu genç olan... ...çü kardeşlerine... ...İslam'ın zaferini... göster ya ...tüster yarabbim... nur yüzlü... kırıl kırıl genç kardeşlerinin... ...elinden tut Allah'ın... ellerinden <gülüyor> bunların... Şu memlekeze İslamı hakim eyle ya Rabbi çiçek çiçek kapas gibi toprağın altından üstüne kaynayan nebati bir canlanış gibi ilahi hayat gibi bu memleketin her tarafına İslamı hakim eyle ya Rabbi, ya Rabbi ve ya Rabbel alemin kafir gönülleri açan, müşrik ruhları açan, kelime-i şehadetti, aşk ile eti Şevk-i bizi huzuruna kabul ya! şevk <Gülüyor> Kadın erkek senin rıza ve rahmetini arayan şu kardeşlerimi cennet ve cemalinle halife eyle ya Rabbim. İlahi içimizde ve dışımızda İslam gençliğini mahvetmek isteyen mihraklar var. İslam milletlerini haritadan silmek isteyen kafirler var. Mirası örgütleri var. Komünist faaliyetler var korkunç gerekenler var. Bütün bu bütün bu hilelerini kendi başlarına mahkûf eyleyler. İlahi, kafiri kafire bela eyle. Ay. Düşmanı düşmana bela eyle. Müslümanı Müslümana dost eyle. Müslüman Kabul Yahudinin hilesi namı diyor. Amin ya arham arhamim.